326. konu, İbni Abbas'ın Ensar'ın ihtiyaçları için halife katında çaba sarf etmesi, Hassan bin Sabit şöyle anlatıyor, Ensar olarak bizlerin Hazreti Ömer'den veya Osman'dan, buradaki tereddüt ravilerden Abdurrahman bin Ebi zinadan kaynaklanmaktadır, bir isteğimiz vardı, yanımıza Abdullah bin Abbas ile birkaç sahabe alarak valinin yanına gittik, İbni Abbas ile götürdüğümüz sahabiler sözü ensara getirerek onların faziletlerinden ve üstünlüklerinden bahsettiler. Vali ise çeşitli bahaneler uydurarak bir şey vermek istemedi. Durum çok kritikti. Biz validen ihtiyaçlarımızı istiyor, bizimle gelen sahabiler ricada bulunuyorlar. Fakat vali bir şey vermemekte diretiyordu. Sonunda ümitleri kesilen sahabiler özür beyan ederek ayrıldılar. İbni Abbas ise orada kaldı ve Allah'a yemin ederim ki ben bir yere ayrılmayacağım, çünkü Ensar'a ait hiçbir ev yoktur ki İslam'a ve Müslümanlara yardım edip Hazreti Peygamberi bağrına basmış olmasın, dedi, sonra da Ensar'ın faziletlerini teker teker saydı ve beni göstererek şöyle devam etti, bu, Allah Resulünün şairi ve onu müdafaa eden kişidir, böylece İbni Abbas güzel ve derin manalar içeren bir konuşma yaptı, Valinin kaçabileceği bütün kapıları kapattı. Sonunda vali isteğimizi yerine getirmekten başka çare bulamadı. Bu şekilde Allah Teala'nın izniyle İbni Abbas'ın sözleri sayesinde ihtiyaçlarımızı gidermiş olarak onun huzurundan çıktık. Ben İbni Abbas'ın elinden tutarak onu öldüm ve kendisine dua ettim. Yolda, bizimle beraber gelip de onun gibi direnmeyen diğer sahabilerle karşılaştık. Ben onların duyabileceği şekilde şunları söyledim. ''Bize göre İbni Abbas sizin en üstününüzdür. Allah'a yemin ederim ki o Hazreti Peygamberin verasetine sahiptir ve buna hepinizden daha layıktır. Onlar da ''Evet, haklısın'' diyerek beni tasdik ettiler. Sonra Abdullah bin Abbas'ı işaret ederek şu şiiri okudum, aralarını ayırmaksızın konuşmaya başladığında karşısındaki için kaçacak yer bırakmıyor, İhtiyaçları giderme hususunda onun bu sözleri yetiyor, hiç kimseye söyleyecek bir şey bırakmıyor.'' O, bu ikna kabiliyetinin zirvesine hiç zahmet çekmeksizin çıkmıştır. Hassan bin Sabit, İbni Abbas hakkında şunları söylemiştir. Yemin ederim ki HZ, peygamberin verasetine hepinizden çok o layıktır. Onu valinin karşısında direnmeye zorlayan da sahip olduğu bu damardır. Bunun üzerine kavmi Hassan bin Sabi de ey Hassan, daha güzel konuş, dediler. İbni Abbas da, evet, kavmin doğru söylüyor, dedi. Hasan ise Abdullah bin Abbas'ı met etmeye başladı ve şunları söyledi, İbni Abbas'ı gördüğünüzde onun diğer insanlara olan üstünlüğü hemen anlaşılıyor, Ey İbni Abbas, sen vefa ve cömertlik timsali ve beli olarak yaratıldın, yine sen gevşek ve tembel değil kuvvetli olarak yaratıldın, Hasan'ın bu şiiri valinin kulağına gittiğinde, Allah'a yemin ederim ki o, tembel kelimesiyle benden başkasını kastetmemektedir, artık aramızda Allah hükmedecektir, dedi.